Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor.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 pours down like honey on our lady of the harbor and she shows you where to look among the garbage and the flowers there are heroes in the seaweed there are children in the morning they are leaning out for love they will lean that way forever while Suzanne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 Tekrar merhaba herkese. Canlı yayındayız. Açık radyodasınız. Evet bu akşam özel bir konuğumuz var. Lale Müldür bizlerle beraber. Lale hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınımıza. Evet, bugün... Çok çok hoş bulduk desem. Çok çok hoş geldiniz. Biz de <gülüyor> heyecanlı ve mutluyuz burada olduğunuz için <gülüyor> en başından söyleyelim. Hem de bu bugün özel bir gün tüm dünyaca ama biz daha da özel kılacağız galiba onu. Evet. Evet. Ee, Lale Müdür'e kıyamet provası dedik Mesut. Evet yani e, e, kıyamet <gülüyor> malum e, bütün dünyada bir şey halinde e, akıl sulanması halinde e, tartışılıyor konuşuluyor vesaire ama e, kıyamet meselesini e, Türkiye'de aklı başında bir şekilde kiminle e, konuşuruz. ...derdimizi kime anlatır... ...kimin anlattığını anlarız diye... ...düşününce aklımıza Lale Hanım'dan... Sağ ...başkası olun, gelmedi. Dersi. Onun üzerine de sağ olsun... ...kırmadı, katıldı. Ama hepimizden önce... ...Lale Hanım'ın bize sorusu var... ...ondan sonra yolumuza... ...devam edebileceğiz. Evet, benim soruma gelince... ...şöyle bir şey olacak... ...tam böyle bir ...tatlı tatlı kıyametti... ...şuydu buydu diye konuşurken... ...birden pat kıyamet koptu olacak diyeyim. Bu durumda ilk ne yapardınız? Hakikaten koparsa... Hakikaten koparsa. Ya da ne hakikaten kopacak ise... Evet. ...ne yapacağız ve tarihinde biliyoruz. Ve tarihinde biliyoruz. Tabii yani işte bu akşam kopacak mesela. Evet. Ve programdan sonra ne yapacağız? Hmm. Ben yola çıkardım herhalde. <gülüyor> Nereye? Aa... <gülüyor> Bilmiyorum ilk uçak düşünülebilir mesela. <gülüyor> Neri yani odunun çok beğenmiyor ama burayı bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Benim e, buzdolabımda annemin bıraktığı işte köfteler var. <gülüyor> <gülüyor> Onlara bir şey olmasını istemem açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> bir anneğer gider yerim yani çünkü al, yani en azından kıyamet de olsa anne yüzmemek lazım. Ben çok onu üzülüyor. İyiymiş bayağı evet. fantastik bir yermiş. <gülüyor> Mesut. Eee <gülüyor> Bu soruyuyla ben e, daha önce karşılaştığım için hazırlıklıyım Hazır aslında. Ha? Ama şey, e, hiçbir şey yapmazdım. Yani herhangi bir özel hiçbir şey yapmazdım. Hani programdan sonra eğer e, otobüs atlayıp evime gideceksem, e, otobüs atlayıp eve giderim. Ben bir şey Peki, yapmamız yani. gerektiğini zannediyordum bu arada. Yoksa ben... Hayır ne yapacaksın? Soru o. <gülüyor> <gülüyor> Peki, o zaman e, soruyu tersine Gerçekten çevirip e, size yöneltelim. Ee, Valla hiç düşünmediğim bir soru cevap gelecek bir ama yani gerçekten <gülüyor> kıyamet olduğunu anladığı an herhalde ilk önce bir çift bir adet namaz kılar İsa'dan da özürlerimi. At iletir İsa'ya da öylesine südürüm fazla da vakit kalması herhalde bir şey yapacak. Yani böyle benimki böyle çok eğlenceli değil ama <gülüyor> gerçek. <gülüyor> <gülüyor> İsa'ya niçin özür diliyorsunuz? O geleneksel bir rutin olarak yani benim çok sevdiğim bir insan ondan ona karşı bir şey demişsem yanlış bir şey kotarılmışsa hayatımda yaşarken onun için özür diliyorum hmm. yani toptan bir özür. Bir tür e, hakkını helal et mesajı gibi o zaman öyle mi? Bilmem belki de benimle gelir. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ya böyle çok şey olmazsa hani akıllılık gibi olmazsa aslında 99 yılındaki tutulma ve sonrasında deprem. YKI'den böyle bir eseriniz var güneş tutulması diye. Orada da kıyamet lafı geçiyor. Apokalips de geçiyor. Kıyamet de geçiyor. O bundan ayrı bir şeyden bahsediyoruz değil mi sizin bahsettiğiniz kıyamette. Bir de tabii herkesin yaşadığı kendi kıyamet var. Ben şimdi gerçek kıyamette göre cevap verdim. Ben mesela... E, ...şu aşamada yani... E, ...gerçek bir kıyametten çok... ...bir tür kıyamet provası yapıldığına inanıyorum. Yani... E, Birçok şey söyleniyor işte yeşiller ortadan kalkacak işte yok şunlarla şunlar arasında bilmem ne olacak cah deniyor ama bunlar çoğunu, çoğunu göze alınıyor çoğunun göz alması gereken şeyler bir azınlık var ki onlar kurtuluşları oluyor bu kıyamet aslında çünkü ...ışıklar içinde... ...ışıklarla... ...Hazreti İsa'ya yükseliyor olacaklar... ...o yüzden... E, ...sorunuzu unuttum şimdi ama... ...yani öyle bir... ...tam bir kıyamet söz konusu değil zaten... Evet. Ya ...ben 99 depreminden... ...ayrı bir kıyametten bahsediyoruz... değil mi diyordum sizin... ...orada bahsettiğinizi de... ...evet... Evet, yani orada da ben da... o kitabı unuttum şimdi o yüzden cevaplayamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> unuttum ne yapayım? Tabii çok zaten kaç sene, 12-13 <gülüyor> sene <geçmiş gülüyor> evet. Evet. evet. Yani benim ya da bir başkasına seslenerek başlamışsınız tutulma üzerinden. Sonra sahiden deprem oluyor. Evet. <gülüyor> Ve hani orada gerçekten insanlar ölmeye başlıyorlar. Evet. Çoğunluk ölmeye başlıyor. Bu kitabımızın içerisinde doğrudan buna tanık olmak... Evet. Çok çok çok etkilecidi e ben bir kere daha bildim kıyameti e, yani Pardon depremi bildim bir kez daha e, Bingöl depremi sanırım Evet e, akşamdan başladım Maria'ya benim yardımcıma bir şey olacak korkuyorum bir şey olacak diye sabaha Bingöl depremi oldu biliyorum yani ben depremdir şudur budur bazı şeyleri önemli şeyleri bilebiliyorum öyle bir şey verildi bana ama bu verilmemişti de olabilir derseniz o da sizin açıklamanız gereken bir durum <gülüyor> benim sadece aklıma şey geldi bilmekten memnun olur muydum yani bu bu sezgisel durum beni memnun mı ederdi bu sonuçta verilmiş bir şey olarak düşündüğümde ee, de, ama hissetmek yani mesela öncesinden hissedip o derdi yaşamak o gece boyunca bilmiyorum biraz zorlanırdım herhalde mikrofon yüzünden de işte bir garip türlü bir bakamıyorum konuşurken çok kötü <gülüyor> <gülüyor> aslında garip bir yük olmalı bu Hı -hı. yani bu işte depremi önceden e, seziyor olmak vesaire evet. e, garip bir e, ruhsal anlamda yük tabii, tabii. şey değil neşeli bir şey değil onu diyeyim Üzüntü, üzüntü, üzüntü verici ve ipratıcı bir şey oluyor peki bu e, bütün dinlerin her türlü inancın vesairenin bir e, şeyi var illaki e, irili ufaklı e, bir kıyamet şeyi var e, ne derler senaryosu söz konusu e, bunu da herhalde şu, şununla e, açıklayabiliriz gibi geliyor bana ee, evren dediğimiz bu işte dışarıdaki e, her şey e, ve beden dediğimiz bu içinde e, bulunduğumuz dalgıç kıyafeti arasında bir tür e, şey söz konusu e, bir ontolojik boşluk yahut mıcırlı bir alan söz konusu. Orayı da bir türlü açıklayamadığımız ve kavrayametler şunlar bunlar e, uydurarak hayatta kalabilmeye ...bu sayede çalışıyoruz gibi geliyor bana. Hiç bu kıyamet... E, ...nosyonu... idi insanlık tarihi boyunca... E, ...şeyde... E, ...insanlık alemi içerisinde durduk sizce? Valla öyle şeyler var ki... ...günümüzde mesela... E, ...bir şey duyuyorsunuz... ...birisi bir şey yapmış... ...korkunç bir şey yapmış... Ama yakın arkadaşları önemsemiyormuş bunu gibi. Nasıl olur ya diyorsun nasıl olur? Oluyor. Bu şekilde olur her şey. Yani ancak son bir definitif bir son. Bazı insanları durdurabiliyor. Başka türlü durdurmak mümkün değil onların. O zaman insan dediğimiz malzeme böyle olduğu sürece başka da bir senaryo pek... Bence diyorsun? yani mantık o zaman birçokları bugün belki kıyamet kopmasını çok istedi. Hatta bunu etrafta gözlemlediğimi de söyleyebilirim. Yani bekle evet. Beklendi yani. Beklendi. O da ilginç. Çünkü niye bekliyorlar? Halbuki şeye gidecekler. Tövbe yarabbi. Çeneme gidecekler. Neyi bekliyorlar o kadar anlamadım ben de. Yiyecek satan mazalar falan kapanmış. Bitmiş çünkü. Yani bu derece bir şey... Kes doğrusu diyorum ben. <gülüyor> Demek buradan çok sıkılmışlar herhalde yani. Yani. <gülüyor> Gerçekten e, bir insan e, bu bitimi niye ister? Bir değişiklik ihtiyacı olsa gerek. Cidden çok sıkılmış olmaları lazım. Ama e, ben kıyamet olmasa bile bir sürü korkuyla çok defa hani sınandık ya da devamlı bir korkulardan hep bahsettik. Şimdi e, domuz gribi bir kıyamet şeyidir aslında provası gibi duyuruldu milenyum krizi 2000 o da dijital çağ krizi hani madem dijital çağa girdik buranın da bir kıyameti olsun bunun neyi eksik ha. dercesine ee, işte deli danalar falan aslında 1-2 iki, iki senede bir topluca bir yıkım e, ihtimallerini bir konuşuyoruz bu senenin de şeyine piyangosuna sanki maya çıktı da insanlar bunu tüketiyor gibi geldi bana ee, bir ihtiyaca herhalde tekabül ediyor. En azından bu kadar söz konusu olduysa. Ama nedir o ihtiyaç? Bir yok olma arzusu mu bilemedim. Ee, kesinlikle mazoşist bir ihtiraz. Yani bir şey bildiğinden değil iyi, iyi hakkında yani. Ama bir de öyleleri de var. Şimdi her tür insan var. Onun için şaşırmamak lazım hiçbir şey Hiçbir şey yapmasa da dünyayı kurtaran... ...adam sanıyor kendini... ...öğretipler de var yani... ...ne yapacaksın ki onlara karşı? <gülüyor> ne yapacaksın? Yani siz söyleyin bana bir cevap... ...ne yapacaksınız? Vallahi yani o kadar insanlar aslında... ...etraf hakkında hükümlerinin olmadığını... ...düşünüyorlar ki bana kalırsa... ...o aylarda evet. evet. ...böyle bir patolojiye dönüşüyor zannederim sonunda... ...yani kurgu bir... ...hakimiyet... E, ...tamamen edilgen... ...ve e, hiçbir şekilde hiçbir şeye... ...zaten e, şey yapamayız... ...müdahale edemeyiz... E, ...şeyi halinde... E, ...teslim olmuşluğu halinde... ...aslında Gökhan'ın dediğinde... Bunun ...sizin galiba cevap da var yani... ...iki sene sonra başka bir senaryo üretilecek aslında... ...başka bir kurgu üretilecek ve... ...yani bu... ...ama bu konuda... Ise ...dünya kurulundan beri devam ediyor bu konu yani... ...o konuda pek bir şey değişiklik olmuyor... ...nedense... Evet. Haklısın ve işte galiba o da e, yine insanoğlunun e, artık mayasından mıdır? <gülüyor> mayasından mı? <gülüyor> herhalde ondan. <gülüyor> Biz müzik dinliyor <dinleyeyim> <gülüyor> muyuz? Evet. Dinleyelim. Bir küçük bir bir listemiz var parça listesi. Lale Müdürün belirlediği parçalardan oluşan. Evet. Şimdi Suzenle başlamıştık. Evet Bir sebebi var mıydı açılış parçası olarak? Çok sevdiğim bir parçadır Evet ee, Birçok şey de denir orada aslında denmemek üzereymiş gibi O açıdan severim Teşekkür ederiz seçtiğiniz için Şimdi Yangar Barek ve Nusret Fatih Alihan'da Evet, evet. Raga dinleyeceğiz Raga dinleyeceğiz evet Açık Dergi Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Te, questo sai per sentirci pienamente noi unaaltra vita mi darà io non conosco la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai due caratteri diversi Prendo un fuoco Fazlaca. Ama diviziyiz, yarımız. Yarımımız. Yarımımız. Yarımımız. Yarımımız. Le mii braccia, dormirai. Tenamente ede portare, questo sai. Per sentirci pienamente noi. Un'altra vita ti darai, che io non conosco. La mia compagna, tu sarai, fino a quando lo vorrai. Vivere come sai solo di sincerità Devam ediyoruz programa Radyo Müdür bizlerle beraber bu akşam. Adiyana Çelentano dinlettik sizlere. Evet. Yanlış telaffuz edebilirim. Inno Soparlar da more. Başkanın ismi değil mi? Evet. evet. ...aşktan söz etmesini bilmiyorum galiba. Evet, tamam öyle. Şimdi buradayken Ama... bir darbe oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arada bir özür etken. dilememiz gerektiğini fark ettik. Evet, Menekşe. Biz Menekşe darbe. darbesi, evet. Evet. Menekşe vallahi kudurdu, ne diyeyim size? Kudurdu, kudurdu oturdu yani. <gülüyor> Çünkü işte bir söyle niye? Evet, yani lale müldürün sevgili kızı Menekşe de bizlerle birlikte şu anda. Ee, odada yanımızda ama e, biz ne girişte e, aramızda menekşede var dedik ne ona bir söz hakkı tanıdık o yüzden e, çok ayıp ettik ve e, müzik arasında menekşe buraları baya bir dağıttı kıyameti, kıyameti koparttı <gülüyor> menekşe kıyameti şimdiden koptu <gülüyor> ee, o yüzden biz de özür dileyerek menekşeye bu konularla ilgili e, sonsuz yaşam hakkı olan yegane varlık olarak aramızdaki e, neler düşündüğünü en azından ...sormak, öğrenmek isteriz... Evet. Evet, sorayım onu ben hemen... ...telepatiyle de hakikada anlaşıyorum... ...evet... <gülüyor> ...evet kızım... ...ne düşündün olan biten konusunda? İyiydi, mesele yoktu diyorsun... ...iyi tamam. senin... krizinde iyiydi ama... <gülüyor> ...sizleri daha aklı başında zannederdim gibi bir cevap bekliyordum ben de hiç... hakkında... ...şimdi bir tek de toplanmışlar... ...ne o şeyi karşılayan... ...ben de merak ettim... ...kim vermiş bu lafı oraya diye... Hı. ...çünkü bir laf... ...kayde değer birislerinden söylenmiş bir laf olması gerekiyor... Hı. ...biri şöyle dedi azizim... ...şirinceli biri... ...bir medium demiş onlara... ...böyle böyle olacak diye... ...ya siz medyuma gelince... aşk aşkım senelerinde bile... ...hiç söz hakkı tanımazdınız... ...ne oluyor şimdi koskoca... ...dünyanın sonu bir medyum mu... ...keşfedecek herkesten evvel diye... ...ben sinirlendim o yüzden... ...bütün oradaki... Men ...şeydeki... Ee, ...şüncredeki... E, ...bu... ...deprem provası toplantısı için... Bir gelmiş... ...kişilere... ...ne demek istiyorum... ...ben de bilmiyorum... ...bu kadar Kızdınız... Kızdım tabii... Herkes ikinci sınıfmış gibi oldu... ...onların yanında... ...saçma... ...aptallıklarından dolayı biz... ...yani nedir bu... ...öyle değil mi... Bir de oraya e, yani... Şeye göre işte kehanete göre yarın e, sabah oradan Nuh'un gemisi kalkacakmış. <gülüyor> ee, evet. Ve işte oradakiler e, ancak kurtulacakmış. E, i̇nsanlık e, aleminin şeyi e, ömrü Şirince'deki ve bir de şeyde Fransa'da bir başka köy var. Evet Adının iki tane Allah köy. Tabi tabi ikisini söylüyor yani neye dayanarak sö söylediğini bilmiyoruz. Ama iki tane e, şeyi, lokasyonu işaret ediyor. Bu iki yerde e, şey yapacak diye. Yani ben bu gece şahsen, İsa Şirince'ye gelecek mesela. Ben şahsen İsa'nın ben oraya geleceğini hiç sanmıyorum. Belki yok etmek içindir tövbe <gülüyor> bir ama... E, ...ben doğrusu oradan dönen birisi olmak istemezdim bu sabah. Değil yani mi yarın kötü, sabah? Pek kötü yani. <gülüyor> yarın sabah gözlerini açmak hakikaten evet kötü olur. her kişisel servetini bir kısmını oraya gömdüyse evet, yani. evet. Hani kendi o oranın çıkardık. kendi halkı zaten onlarla ilgili bir problemimiz yok yani orada zaten yaşayanlarla ilgili problemimiz yok özellikle bu gece orada kalacağım diye aylardır benim var iki kişi tanışıştığım evet, evet. orada kalan biri Aziz Nesin'le ne o da Ali Nesin o, o, o hep orada zaten yani e, kıyamet var, için oraya gitmedi. Mi? Haftanın dört günü hep orada. Hep orada şey de öyle. Sevan Nişan Yanlı Seven'de hep öyle, işte. Ama bilmiyorum havaya girmişler. Onlar. <gülüyor> <gülüyor> e, ama ortak bazı e, tanıdıklarımız sırf bu akşam orada olmak için gittiler oraya. Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> Oradan bizi dinliyorlar şu anda. İyiyiz. kadar dinlesinler. <gülüyor> Tek orada koparsa da gülerim yani. <gülüyor> Yok, çok evet, bir Evet, <gülüyor> tam tersi kehanet tersine çıkarsa. <gülüyor> evet yani öyle olursa da. Tahakküt. Evet. Nasıl devam edelim Menekşe ee, belki. Evet Menekşe e, bize yaptığı yapacağını ama e, dinleyenlerimize karşı son derece nezaketle. Evet ve <gülüyor> ketum. Çok ketum. Tabii çok ketum. Tabii çok ketum. Sayden sorsak ona. Kıyamet hakkındaki fikrini paylaşır mı bizimle siz? Kıyamet hakkındaki bilgisini mi? Evet. Ama soruları bulman lazım ilk başında. <gülüyor> Doğru söyleyeyim. Onun için uzun sürüyor. Bir şey sorulmuyor bunları öğrenmek <gülüyor> için. Çünkü uzun sürüyor. Böyle on saat canım sıkar yani. Onun için vazgeçtim ben sorumları sormaktan. En iyisi böyle yaşamak yani. Ne lüzum var soru soracağız. Pek bir şey de anlamıyorum zaten. O yüzden koyuverdim. İşin ucunu. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Bir bak. <gülüyor> Biraz uyku var. Uyku, uyku, uyku eski bir cevap oldu ama öyle yani. Uykular geldi gibi bilmem. Belki de geliyor. Bak şu anda İsa, Mesih havalanmış olabilir. Belki şimdi dahi inmiştir olabilir yani. Şinçeye çok alelde gittik belki de başka <gülüyor> bir Onun için Şinçeye de, İsa, esenlik bildirisini taşmak üzere gitmiş bulunabilir. Daha bir şey bitmedi ...biliyorsunuz. Sabaha kadar yolu var. Gün doğana kadar. Kıyamet için daha henüz erken olabilir. Tabi erken henüz. Bileyim ama. Bur. Ama yani işte. Yani. Böyle ya de olmaz. Dakika, ben durdum. Benim kafam durdu. Mutlaka bir şey oldu. Ben hissediyorum. Bir şey oldu. Şu an şu anda bir şey oldu. Bunu hissediyorum ben. Biz sizin canınızı sıkmış olmayalım sordularımızdan. <gülüyor> <gülüyor> Biz çok orada <gülüyor> çok karamsar mıyız? Bir şey, mıyız? O, bir şey <gülüyor> oldu diyorum ben. Bir şey oldu kesin. Stüdyonun dışında. Evet, hiçbir evet. şeyden haberimiz yok şu anda. Hiçbir <gülüyor> şeyden haberimiz yok ama olacak belki sabaha kadar. Bakalım. Ama işte e, hep şey geliyor aklıma sizin benim şeyle e, olan iletişiminizden de hareket ederek e, bazen soru sormadan da yanıtları duyabilir yahut alabiliriz gibi geliyor bana. Tabii tabii. Hatta tabii. soru sormadan daha doğru o ve daha iyi bir yanıt alabilir sanki. O mu yaptı bu değişikliği diyorsun yani barışma Bilmiyorum. Yani sonucunda. Bilmiyorum. Hayır belki sadece şey yaptı. onunla olan ilişkinizin göstereceği bir şey belki de. Ama ben tamamen büyük bir sessizlik varmış gibi etrafımızda hissediyorum. Siz hissetmiyor musunuz öyle bir şey? Bunun, bunun, yanıtını, <gülüyor> bunu, bunun yanıtını belki Destiny'i dinlerken şey yapabiliriz, çıkarabiliriz. <gülüyor> Şimdi peki. canlı yayındayken hepimiz. <gülüyor> Şu Destiny'nin bir kez de doğru yorumunu yapsalar derim ben, o kadar. Hmm. <gülüyor> Şimdi Biz o koruya girmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Dün gece sen uyurken ismini fısıldadın. Ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım. Dün gece sen uyurken çiçeklere su verdim. Ve insanların korkunç öykülerini anlattım.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 Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için Seni bu derle yıktıkları için ...geçiyor yanımdan... ...kedim... ...perdeyi yırttı... Dışarı çıkmam için... ...hayvanlar... ...bir şey anlatmaya çalışıyorlar ama... ...ne... ...büyük ve dehşetli bir korku mu... ...bizi bekleyen... ...yanı başımızda milenyum... ...bir korku filmi gibi bizi bekliyor... ...ve beklenmedik... ...ve uğursuz... ...bir hırsız gibi yatağımıza... ...giriyor... Çivilenmiş yatağımıza Gezegenler bile hat çiziyor Güneş tutulması sırasında tuhala Ve ben Tanrı bizimle konuştuğu için seviniyorum Birisi hiçbir şekilde modern olmamalı Ağustos böcekleri ötmeyi bırakınca deprem olacak diyorlar Islak çimlerde yıldızlar parlıyor. Bir gün gök aşağı inecek. Bu inanılması zor bir masal değil artık. Tanrı bu korkunç sırrı bize, bizim kulağımıza fısıldadı. Tekinsiz öten bir Ağustos böceği gibi mor ötesi rekwem. Bu güneş tutulması 1999 kitabından bir parçaydı. Şimdi ise benim sevdiğim kitap olan Bizansiya'dan bir sayfa daha okuyacağım. Üstün tinsel güçler tamamen melankolik manyaklara aittir. Sefira gözlerden yedi dalga olarak geçti. Saraf yakıcı İş yerlerini boydan boya kat etti Dudaklarına dokundu Bedenleri tutuşturdu Babalar kızlarının Oğullar analarının üstüne çöktüler Genital organların üzerinden Sefira Yedi dalga olarak kaydı Havai fişekleri Bizansya'nın üzerine Kanatlı yılanlar gibi döküldü Bu bir Babil karmaşası sevgilim Zigurat gecelerinde ateşle vaftis edildim. Yakıcı beni ateşle arındırdı. Karnibun üzerinde duran o yanık çizgisi her şeyi açıklıyor. Kurşun döken kadınlar başımın üstünde alev alev sefirayı okuyorlar. Falan diye gidiyor işte. Böyle bir bölüm de var. Bir de şu resmini okumak isterim. Biraz... Atladıktan sonra birkaç paragraf. Nitekim kardillerde hayat ve yılan aynı sözcük oluyor. El ve elhayat. hayat. Bizansiya'da bu yılana dokunmadan yaşamak. Bak Bizansiya'nın menomanyak rejimi bu ihtiras yılanı... Ya da hak etme, it, ak iddia etme taşkınlığıdır. Paranoyak rejimi ise yorumlama coşkunluğudur. Bir çift seks, seksli yılan ayağının altında gün ve yassının altında gece. Nefretin ne kadar basit bir şey olduğunu bilir misiniz? Bir zehir yorganın altında uyumak gün ve gece arzu hep orada düzenlenmektedir. İstanbul paranoyak bedenlerin başkenti buradaki çılgınlık kişisel veya ailevi değildi, tarihseldi ben bir üçüncü dünyalıyım, bir imparatorluk kalıntısıyım haçlı seferleri şizofren cumhuriyetler kıtaların fethi düşünü görüyordum falan diye gidiyor işte bu benim sevdiğim kitap, tekrarlayayım Bizansya. evet ama tek romanınız. Tek romanım evet. O yüzden mi yoksa? Yani tek roman olduğu için Hayır, hayır o yüzden mi? değil. Yok ele aldığım temalar açısından. Benim aklımda bir soru var. Sormama müsaade ederseniz. Yurt dışında da çok bulundunuz. Mesela şu anda kitabın ismini yanlış söylemekten korkuyorum. Pencereler. Kuzey pencereleri. Orada mesela Kuzey defterleri. Kuzey defterleri, defterleri, özür dilerim. Kuzey defterleri. Orası Avrupa'da yazılmış bir metin olduğunu tahmin edebiliyorum ancak. Tabii. Evet. Nasıl gitmeye karar verdiniz Türkiye'den gençliğinizde? Onu merak ettim e, ben aslında. Ben okumak üzere İngiltere'ye gittim. Ee, Hı -hı. Orada okudum. Sonra Belçika'da evlendim. Patrick'le işte ondan sonra Belçika'da bir müddet gittim. Bu arada İtalya, Fransa, İngiltere yaptım hep oralarda. En azından kardeşim ya da bir arkadaş vardı. Hı hı. Soru neydi? Unuttum ben Soru şimdi. Soru aslında yurt dışındaki seyahatleriniz üzerine. Yani çok fazla yer var. Çok fazla yer ismi var burada da mesela. Ama yani ben size bir şey diyeyim mi? Çünkü orada var olmuş, ele bir açıdan kendini kanıtlamış bir hitabet türü üstüne kuruyorsun kendi Hı -hı. kalıtsal meseleni buradaysa öyle bir şey yok ki, her şey yeniden ithal etmen lazım o da zor geldi bana yani yeniden ithal etmek yani yeniden yani yapılmasını beklemek lazım her şeyin baştan inşa etmek gerekiyor evet. bazı şeydir evet Bu, bunda dil devriminin bir nedeni olabilir mi yani Türkiye'deki bu e, deniz seviyesindeki dil ve e, edebiyat e, ortamının var olmasının sebebi o tür bir kronometrenin sıfırlanması dilsel anlamda. Onun e, bir Ya Alpha wegen ich mich. Evet. Dinin ve edin. tamamen kelimelerin yasaklanması ve uydurulması. Çok önemli uydurulması bir şeyden eser. söz ediyorsunuz. Bilmiyorum doğru mu anlıyorum ama çok önemli bir şey dediğiniz. Yani her şey dile bağlı ve e, dilin değişmesi oranında e, katkı yapabileceğimiz e, oranlara da bağlı olarak diyorum ki evet dil gerçekten öznel bir sorundur. Ve tam da aslında e, hani sizin şiire e, başlangıç yıllarınızdaki ilk e, gençlik yıllarınızdaki e, dönemde aslında İngilizce şiirler yazarak başlıyorsunuz. Evet doğru. E, ama sonra tarihin bir döneminde e, Türkçe yazmaya başlıyorsunuz. Orada onu belirtmeden ben duramıyorum çünkü çok sinirleniyorum bu yaptıklarına. Peki. Orada... <gülüyor> Buyurun. Orada... Ee, boş felsefe dekanı sanırım Gürol Özık'la bizim hepimizin iyi bildiği Bülent Somay'ın verilmiş bir kararı üzerine ben İngilizce'den Türkçe'ye geçtim şiir yazarken vay halinlerine namussuzların <gülüyor> siz, siz bu e, şeye onların bu önerisine yahut yönlendirmesine <gülüyor> Evet. Çok kızıyorsunuz. <gülüyor> çok kızıyorum ee, Ama biz de çok seviniyoruz <gülüyor> aslında. Biz çok seviniyoruz. Çünkü e, aksi halde Lale Müldür'ü e, ancak şeyden e, İngilizce e, şiirler üzerinden okuyabilecektik. yahut çeviri üzerinden okuyabilecektik. Ya yani çoktan İngilizce, ama Türkçe, İngilizce olsaydı benim işlerim çoktan çevirmiş size dönmüştü merak etme. Yani işte, şimdi benim canım bir okuyacaktık. Tane, bir tane İngilizce bilen bir çeviri olunca heyecanlanıyorum. Bu mudur yani karşılık? ...karşılığı bu mu olmalı? <gülüyor> Seviniyorum bir kişi... görünce İngilizceyi iyi konuşan ve çevirmen. Hı hı. Neyse yani. Evet yani o, o tür... <gülüyor> ...problemler var tabii sonuçta... E, ...hem zaten şiir söz konusu olduğunda... ...hem de Lale Müldür'ün şiiri söz konusu olduğunda... ...çevirecek... E, ...yiğit... ...bulmak zor oluyor. <gülüyor> oluyor. Biz de biraz o yüzden seviniyoruz. Hani evet. Çevcek yiğidi bulamayacağımızı bildiğimiz için. <gülüyor> <gülüyor> en, en azından... ...bizzat sahibi Türkçe. Ama işte tam da bu... <gülüyor> hani, ...Türkçenin e, yeniden yapılandırılması... ...ve e, kurulması... E, ...için... ...Lale Müldür'ün metinleri gibi... ...metinlere ihtiyaç e, var Türkçe'de. Hani İngilizce'de... E, ...Lale Müldür devam ediyor olsaydı... ...evet çok daha... E, ...rahat... ...bir hayat yaşıyor olurdunuz... Ee, ...ama... ...biz daha eksik bir Türkçe konuşuyor olurduk... Ay, ...diye çok düşünüyorum. Çok teşekkür ederim... <gülüyor> ...gerçekten çok tatlısın... E, ...ben de bir iki bir şey yaptım herhalde... ...olun diyeyim yani artık... ...ayıp <gülüyor> <gülüyor> Neden zorladılar sizi peki... ...Türkçe yazmak için ben merak ettim... <gülüyor> İngilizce bilmeyenler eder <gülüyor> sana falan dediler. Ne bileyim ben öyle şeyler dediler. Zırva. Yani o tarz bir şey işte söylüyor. Söylediğim kadar basit bir şey dediler. Evet, evet. Ben de ne salakmışım ama. Ne salakmışım. Hemen evet dedim. Hemen değiştirdim. Bu kadar saflık olur mu yani bana? Saf diyor bazıları ama... Bak burada buldum bir saf tarafımı inan. Saf yani artık. Sebepleriniz yok mudur? Bence vardı. Sebep, sebep yok bende. Saflık, inanma var hep. Evet. Onlar ben beni Marksist yapıyorlardı. Ben aslında Marksist hiçbir zaman olmadım. Anarkoyim ben yani kesin, situasyonistim. Ama yani saf tarafım daha bol herhalde. Ama işte tam da o nedenle. Ee, belki hani İngilizce'de devam etseydiniz sonuçta e, kırıp parçalama Yahut yeniden kurulacak e, bir dilden çok zaten hali hazırda e, mukim bir dil içerisinde rahat rahat hareket ediyor olacaktınız ama Türkçe'de e, özellikle e, kronometresi sıfırlanmış ve e, ortalığın daha rahat olduğu bir şeydi o işte anarko şeyinizi ne derler dilde onu görmek hani sadece ingi olarak falan filan değil ama dilin kendisini kullanma şekli olarak gösterme açısından belki Türkçe daha iyi oldu gibi ben hala sizi Türkçe'de okuyor olmamızı <gülüyor> e, savunmaya çalışıyorum de çok az zamanımız var ama yani bunda söylemek evet. istiyorum mesela seriler Hı. kitabı birçok isim geçiyor orada onların çoğu da yani Türkçe yazan çok isim var arasında mesela Onların arasında olmanız ve aslında o harekete çok önemli bir katkınız var. Yani siz siz kesinlikle eksik olurdu. Yani, yani benim İngilizce yazan birileri vardır ve onların yani muhakkak, eksiğini de muhakkak. şu anda yaşıyoruzdur. Ama yani o jenerasyon içinde şu anda isimlerini tek tek tabii ki imkan yok ama atıflarla dolu mesela. Çok önemli öyle bir jenerasyon mesela yani. Onlar sizi de çok etkiledi. İngilizce de in, bu taraftan bakmakta bence sakınca yok. Biz evet. Türkçe okuyoruz yani. aslında. Evet. O yüzden çok müteşekkiriz yani. Teşekkür ederim. Mesela bu anarkolu'nun... Benim bu, konum bitmez. Benim bu konum bitmez onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sonsuza kadar. <gülüyor> bir cesaret de aslında ya bu anarkolu'yu denemek isteyenler açısından dilde yani bu, bu dilde Türkçe'de cesaretle veren bir şey bu oldu bu sayede. E, anarkolu mi? nedir bilen var mı anlayan var mı ki bende görsün <gülüyor> anlasın. <anlıyorsun. gülüyor> Beden bulmuş hali Evet. <gülüyor> ben yeniden birden şeye kıyamete döneyim mi? Yoksa hiç zamanımız yok. Üç dakikamız, Üç dakikamız var. var. E, bir, yani araştırırken bir fark ettim bir e, şimdi ismini hatırlamıyorum biri bu Maya Takvimi hadisesine de yine bakarak ya zaten e, o seri siz yanlış hesapladınız 28 Ekim 2011'di diye bir şey yazmış. Bayağı da makale hesabıyla kitabıyla. Düşmüştüm. Şimdi ben de o yüzden dedim ki ya ya koparsa değil daha kötüsü varmış. <gülüyor> ya koptuysa? Rabbim, ya koptuysa <gülüyor> sorusu geldi aklıma çünkü onun hesabına göre öyle. Biz belki buradan bir boşluğa hareket edeceğiz. Ee, olabilir daha kötü. <gülüyor> Bak. O, o zaman benim benden çaldılar o halde. O 21 28. Mart 21 Aralık doğru benim Hı -hı. hesabım o. 21 Aralık'ta benim özel bir hesabım vardı. Onunla birleştirdim ve öyle kaptılar demek ki. Olabilirdi öyle bir şey yani. Hiç şaşırmam. Çalınıyoruz da çünkü aynı zamanda. Evet. <gülüyor> yani hiç şaşırmam. Yani aslında sadece bu gece e, en uzun gece ve en kısa e, gündüzü Yaşıyoruz. Evet. Ee, ama bütün dünyanın inanmasını... istediğimiz bazı şeyler de yine de var galiba. Evet, var. Programın sonlarına ee, gelmişken. Doğru, evet, doğru. <gülüyor> evet şarkı var önemli şarkımız. Ne yapalım başlayalım. Mı? Bütün dünya buna Hadi inansa, inansa bir inansa hayat param olsa.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 Bu dünyadaki en mutlu kişi... İç Sanat Açık Dergi programını sundu.